1684 numaralı konu Hazreti Ömer'in Simak bin Mahreme ile iki adama dua etmesi. Evet, Simak bin Mahreme, Simak bin Ubet, Simak bin Hareşe Hazreti Ömer'e ziyaret için geldiler. Hazreti Ömer onlara Allah size bereket ve huzur versin. Ya Rab, İslam'ı bunlarla yücelt, İslam'ı bunlarla takviye et dedi.